...Göçmüş kediler bahçesine bir kez daha bu hafta hepiniz hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, ben bir kez önceden ses vereyim de Levent'in söylenme şeyinden kurtulalım. Evet. Buradayım yani. <gülüyor> Karin'le beraber bu hafta da Sevgi Soysal'ı konuşmaya devam edeceğiz. Tanteroza'yı konuşacağız bu hafta sadece Tanteroza özelinden ilerleyeceğiz. E, Tanteroza'ya girmeden evvel hem açılış şarkımızda şey seçmemizin sebebi olarak... Geçen haftaki onur haftasını ve onur yürüyüşünü bir konuşalım ufaktan istedik. Değinmeden edemeyeceğiz herhalde öyle görünüyor. Ciddi bir saldırı oldu ilk defa LGBTİ onur yürüyüşüne. Ne yazık ki böyle bir şey oldu. Yürüyüş gerçekleşemedi. Son anda bir basın açıklaması yapıldı. Fakat valilik Ramazan'ın hassasiyetini daha doğrusu gerekçe göstererek böyle bir ...yürüyüşe izin vermedi ne yazık ki... ...ve gerçekleştiremedik... ...geçen hafta da tam bu yüzden yapamadık zaten yani... Hani ...benim şahsen onur haftası koşturmalarım vardı... ...sen ee, doğrudan... ...zaten organizasyon komitesindesin... ...dolayısıyla aslında valiliğin... E, ...izin e, istemediler... ...bir artı... E, ...Ramazan hassasiyeti deyip... E, ...bir daha ondan önceki hafta... ...yine Ramazanken Trans yürüyüşünün gerçekleşmesi... ...ve bütün bu... E, <gülüyor> çünkü... <gülüyor> ...memleketin kendisi bu... ...yani deyip... E, Ufaktan hani bu meseleyi çok uzatmadan belki şeye geçelim programımızın temasına geçelim. Tanteroza üzerinden e, devam edelim. E, Karin Tanteroza üzerine çalıştı daha evvelde söylemiştik. Sevgi Soysal üzerine çalıştı. E, belki hani girişi yapıp kendisi oradan devam ettirelim diye başlayalım. Benim anladığım Tanteroza onur yürüyüşünde de en başta çılgın kıyafetleri içinde... <gülüyor> koşturan bir kadın olacaktır. Ben onu böyle e, görüyorum. Aslında bağlamak için de herhalde en ideal yanı bu olur. Her dönemin marjinali diyebileceğim e, bir kadın ve e, bütün bir kadınlık halinin e, cisimleşmiş hali olarak Sevgi Soysal tarafından kurgulandığı için de her dönemde her coğrafyada e, geçerli bir figür olarak duruyor. 1968'de hı hı. E, yazdı Sevgi Soysal e, ve ...geçen programlardan birinde sen onun bu vasiyet... ...bölümünü okumuştun. Okumuştum. Belki yani oralara evet. girmeden evvel Tantaroza'daki o kadınlık meselesi üzerine konuşup... ...ardından o vasiyete girelim diye. E, Tantaroza'ya kadınlık... Ya bir, ...bir hani kadınlık manifestosu diyebilir miyiz sence? Ya da dersek ya da diyebilmemizin e, koşulları... ...Tantaroza'da bunu sağlayan şeyler e, ne olur? Ya da diyemez miyiz? E, sen nasıl bir yerden okuyorsun ve nasıl bir yerden görüyorsun... Evet. kesinlikle deriz bir kadınlık manifestosu çünkü dediğim gibi Tantaroza bütün aklı bir türlü doğru dürüst değerlendiremediği potansiyeli ısrarcı olduğu hataları tabiri caizse işte bu kadınca salaklıklarıyla inanılmaz bir portre çizer ve o portrenin içinde her kadın aslında ...kendini koyabilir. Gerçi... ...sevgi soysal suçun ...belki de onu Ayşe teyzeye çevirmemiş olmak... ...diyerek eleştirileri karşılar ama... Anladım. ...mesele onun... ...Almanca bir isim taşıması falan değildir. Zaten o tipin kendisi... ...bu topluma her zaman için... ...fazla birey ve fazla yabancı kalacak. Dolayısıyla da aslında... ...Tanzimattan beri geçerli olan o... ...batılı yoz... ...kadın, kadın figürünün... figürünün bir devamı gibi görülecektir ee, sevgi soysal sonlara doğru özellikle e, kendi karakterinin karşısına dikilip o biraz önce senin bahsini ettiğin kadınlık manifestosu denen şeyi e, orada oluşturur e, sorgular Tanteroza'yı e, oradan küçük bir bölüm hı hı. okuyabilirim çıplaktık yürüyorduk utanmayı öğrenmemizle unutmamız biri olmuştu çıplaktık yürüyorduk kimin sınava girdiği unutulmuştu çıplaklık unutturucudur biz unutmak için kaçmak için soyunanlardandık kaçmak için oysa hatırlamak için soyunulur hatırlamak için yüzyıllardan biri unutulanları hatırlamak için neyin olmadığını neyin olamayacağını hatırlamak için yeniden başlamaya gücü olmak için seçim yapmak için seçim yapabilecek açıklığa kavuşabilmek için hayır demek için evet demek için Baş kaldırmak için, yakıp yıkmak için, barış için soyunulur. Tanteröza daha bir kez olsun bunlar için soyunmadı, bunlar için soyunulabileceğini düşünmedi, görmedi, bilmedi. Tanteröza bütün kadınca bilme işlerin tek adıdır. Diye özetliyor. Ee, Sevişiyoruzal için Tanteröza'nın yeri çok başka. Geçen haftalarda bahsetmiştik zaten bundan. Ee, Karşısındakini hatırlamıyorum şu anda. Sen biraz danıkurken aktarırsın. Belki yani tam cümlelerle aktarırsan daha da Hı -hı. güzel olur hatta bu, bulabilirsen şu an. Ee, vasiyet hikayesini. Evet, vasiyet hikayesini yani. yani... Ee, vasiyet hikayesini Erdoğan e, Aydın'ın Sevgi ile ilgili biyografi kitabında e, görmek Hı -hı. mümkün. Karşısındaki Özdemir İnce ve eşi Ülker ee, ilgili bölümde şöyle... Yıl 1976 aynı gecenin bir yerinde Özdemir'ince eşi Ülker ve Sevgi baş başa kaldılar bir ara. Ameliyatla başlayan sohbetin yerini kitaplara almıştı. Sevgi konuşmasını bir şeyler seziyormuşçasına sürdürüyordu. Sana bir vasiyetim var Özdemir. Çüş. Çüşmüş yok oğlum. Vasiyet vasiyettir. Şimdi bu hırdavatlar Yenişehir'de öyleyi, <gülüyor> Şunu bunu öne çıkarıp Tantaroza'nın boynunu vuracaklar. Sen benim ne halt ettiğimi ilk hikayelerimden bu yana biliyorsun. Tantaroza'ya sahip çıkın. Tanteroza'ya sahip çıkın ve hani... ...diğer romanlarını öne çıkaracaklar meselesi... ...üzerinden belki ko konuşsak... Yani Hı -hı. ...oradan devam etsek. Nitekim... ...öyle oldu galiba sevgisiyorsan dediği gibi oldu. Tanteroza belki daha geç bir dönemde... ...anlaşıldı hani değeri ya da kıymeti... ...ve ee, buna sahip çıkılması... ...gerektiği zaten kendinde söylediği... ...mesele. Ee, peki neden... ...diğer romanları öne çıkarmaya çalıştılar... ...o dönemin gerçekliği içerisinde baktığımız... vakit? E, gerek Yeniçir... ...de bir öyle vakti olsun. gerek Şafak... E... Yürümek e, onların hepsi toplumsal boyutuyla tabii e, döneme çok denk gelen e, ve oradaki hem sol hareketin içinde kadının kendi konumuna hı hı. eleştirel bakış hem muhafazakar politikalar içinde e, kadın hem işte müca sol mücadelenin kendi tarihi açısından dönemi yansıtan dönemin ruhunu hı hı. yansıtan e, o e, 71 Mart 12 Mart e, darbe döneminin ...ifadesi olan hem özgün ama hem de tam o dönemi siyasi olarak da... ...edebiyatın el vereceği en muhteşem şekilde ifade eden romanlardı. Tabii ki onların ağırlık kazanması anlaşılır bir şey. Bu kitap ise daha ziyade ayrı ayrı bağımsız öyküler olarak da okuyabileceğimiz... ...yan yana getirildiğinde de işte minik bir romancağa dönüşen... ...çok mütevazı görünümlü ve adı da işte Tanterozo olan bir ilk dönem kitabı. Dolayısıyla hani gerilere itildi ta ki herhalde feminist hareketin bu topraklarda Oluşamaz. gelişip kadının kendisine soru sormaya başladığı dönem, toplumsal işte cinsiyetlerin yeniden sorgulandığı dönemde karşılığını buldu sanki. ...yabancılık hikayesi vardı sanki <gülüyor> buna dair... ...öyle bir e, şey hatırlıyorum... ...orada yani... da bir Yıldırım Türkiye'nin e, ...Sevgi soysalım Bakmak adlı... ...kitabının önsözüne yazdığı... E, ...bu yabancılıkla tam <gülüyor> da... ...senin <gülüyor> denk gelen kısmı belki okuyayım... ...Tante Roza'nın kimi eleştirmenlerce... ...fazla yabancı... ...tercüme kokulu bulunmasının gerekçesi... ...Rozan'ın ve hikayenin Alman olmasıydı... ...bu o dönem pro içmek gibi bir şeydi... ...ama asıl yabancı bulunan... ...Sevgi'nin kendisiydi... ...bir geleneğe sığınmadan... Bambaşka bir sentaksa çalışıyordu. Tekinsiz bir duruşun hikayesini anlatıyordu. Patlamalı bir kahkahaydı kurulu olana karşı. Nereden bakılsa gen vurulamayacak bir özgürlük çabasını anlatıyordu. Genel geçer bir dili bir türlü öğrenemeyen bir kadının kendini hayata tercüme etmesinin hikayesiydi. Gülünç ama kahramancaydı. Kahramanı yenik ama muzafferdi. Ee, herhalde Tanteroza bu kadar bir paragraf içinde ancak Anladın, e, bu denli e, açık anlatılabilir e, evet. zira hani Tanteroza'yı bu kadar çarpıcı kılan yanlardan biri de gerçekten inanılmaz bir kara mizah ee, e, unsuru içermesi. Sen de az evvel söyledin bir daha da söyleyelim hani bu yabancılık Hı -hı. meselesine dair çeviri öykü gibi duruyor eleştirileri üstüne zaten sevgi soysal hani suçun belki de onu Ayşe Teyze'ye çevirmemek e, olarak söylüyor. Aslında bence Tanterozo olarak karakteri koyması da... hani o ...yabancılaşmayı yaratması da... ...tabii ki yabancı nedir? Ya da nereden kuruyorlar bu yabancı meselesini? E, o da ayrı bir tartışma ve eleştiri konusu tabii ki ama... E, ...en iyi şekilde yine Sevgi Söysal, e, bu ...bunun cevabını suçum belki de... ...bunu Ayşe teyzeyi çevirmemekti... E, ...diye söylüyor. Evet. ...Murat Belgen'in belki hı hı. E, hani Sevgi Soysal'ın hareket noktasına dair e, şeyini aktarabiliriz. E, hikayelerinden çok buralı bir yazar olmadığı sonucunu çıkaranlar vardı. Ama bana öyle gelmiyordu. Kendisinin de bir konuşmada söylediği gibi Tanteroza'yarın Ayşe Teyze'de bu yorum böylesine yaygınlaşmaz. Yabancı yerine gerçek üstücü ve benzeri sıfatlar kullanıldı Belki bu sıfatlarla da aynı şey kastedilerek. Sevgi soyusal önce dünyalı olan insanlardandı. Türkiye'ye bakışı da öyleydi. ...dünyayı bilerek, dünya edebiyatını bilerek... Ee, ...o yabancı meselesine dair... ...Murat Belge de çok iyi özetlemiş... ...ve Sevgi Soysa'nın dünyalığını vurgulayarak... ...ve e, hani neye göre... ...yabancılığı kodlama meselesi üzerinden... E, ...güzel bir... ...en azından cevap vermiş... ...bu yabancılık meselesine dair... ...ki şey... ...yani hani o zaman da diyor zaten sıfat değişecekti... ...gerçek üstücü... E, ...olunacaktı ve kastedilen şey aynı şey olacaktı diyor... Ee, bir, bir, belki hani kadına tahammülsüzlük yine o dönem içindeki kadının konumu ee, sol örgüt içerisinde de kadın kadın olarak var olmuyordu tek başına yoldaş e, babacı ya da her neyse hani bu bu durumlarda var oluyordu ee, belki tam da o, o noktada zaten ee, diğer kitaplarında da var tabii ki Sevgi Soysal'ın bu durum ama e, en ağır ve şey biçimde hem e, hiciv ıhı hem de anlatış biçimiyle Tantaroza galiba e, dönem içerisinde yazılmış en iyi başkaldırı kitaplarından bir tanesi diyebilir miyiz bilemedim. E, deriz e, her döneminde başkaldıranı olacaktır Tantaroza. Çünkü o kadar e, Yenil Bey'i bile kendi içinde kendiyle dalga geçebildiği için bir e, işte o... Yıldırım Türkeri'nde gibi muzaffer bir şekilde taşır ki. E, Hacı yatmaz gibi bir kadın aslında. Yani hani e, içiyorsun darbe yiyor e, ve tekrar toparlanıyor. Ve e, yine Tantaroza'da çok eleştirilen herhalde yadırganan noktalardan biri. Tıpkı yürümekte de olduğu gibi. E, Sevgi Soysal'ın bırakabilen gidebilen kadınlar hı hı. çizmesi. Hı hı. Bu çok tehlikeli bir şey tabii. Yani e, Tantaroza e, çocuklarını bırakır. Hı hı. Ve e, üç çocuğunu bırakır, kocasını bırakır, e, bir yalanın içine, bir e, rutinin içine, bir kasabanın içine hapsolduğunu gördüğü anda her şeyi bırakır gider. E, ve bu bırakılma hali bir manifesto, manifesto dediğin şeylerden birine e, dönüşür. E, ...orada e, işte türlü çeşit şeyler dener. Hı hı. E, hikaye ama şu ki e, bir devamlı bir sizlerle baş başa diye bir dergi var. O evet, da popüler. Evet, Hatırlıyorsun evet, onu evet, değil mi? Evet, çok Ve e, oradaki ben şeyi hiç unutmam. Şimdi yani Tantaroza bütün bunları yaparken sen o kadından hani inanılmaz bir uyanış bekliyorsun. <gülüyor> hani sanki büyük şehre gidecek ve e, birden bile evet. ayacak gibi. Yok, hani o e, farklı şekilde... E, aynı tuhaflıkları yaşamaya e, ve öğrenmemeye devam ediyor. E, bu sizlerle baş başa da bir beyaz atlı prens ironisi de vardır. <gülüyor> e, işte, e, dergi sürekli bu beyaz atlı prensi vurguladığı için. Tanteroza'da at canbazlığı yapmak ister çocukken. Ama hayvanlara gübre veren biri olarak nihayetlidir. <gülüyor> o arada yalnız e, şey var... E, sen söyle adını. Sirkin asıl bir at cambazı kız var. Tamam. Seyircilerin arasında da bir genç teğmen var. Ee, ve aslında Roza'nın beyaz atlı prensi şu şekilde son buluyor. Roza atın ürktüğünü üstündeki at cambazı kızı yere fırlatıp deli gibi şaha kalktığını gördü. Yerde yatan kızı göremiyordu ama çiti atlayan teğmeni gördü. Çığlıkların dumanın arasından bir onu gördü. Teğmen çiti atladı, atı durdurup bindi ve yangın yerinden dört nala kaçtı. Rosa Teymen'in atını çıkış yerine sürerken, ...Cambaz kızı çiğnediğini gördü. Yani modern zaman e, prensi e, böyle bir şey, <gülüyor> hani e, atı alıp e, dört nola giden ve hani bu kaçak güreşen erkekliğe de herhalde e, verilebilecek en tatlı cevaplardan biri olsa gerek. Tanteröza bence erkekliğe verilen en güzel cevaplardan bir tanesi zaten, yani hani edebiyatımızdaki e, bence en güzel eserlerden bir tanesi. Eğer okumanıza vesile olursak. Demeden evvel e, Şeyi mi bu kısmı mı okuyayım ee, Orası çünkü Tantaroza şey e, Bir kadının kendisine Şarkı söyleyebilir halde olması Bütün o aşk ilgilerinden sonra <gülüyor> Ben mi okuyayım Evet <gülüyor> e, tam, Tantaroza'dan yine bir bölüm Tantaroza I Love You başlıklı bölüm hı hı. E, Şimdi kendi için aşk şarkıları Söylemeye çabalıyordu gitarıyla Tantaroza Tantaroza I Love You Komşu kasiyer duvarı yumrukladı ne lavı be moruk sende. Şimdi ağlamalı mı? Anlaşılmamış birince yürekli olmalı. Gülmeli mi yoksa? Tantaroza aşkı beceremediğini biliyordu. Bu alın yazısı değil, yeteneksizlik salaklık. Bu salaklığa da ancak gülünür. Her yeni aşka yeni bir aptallıkla başlarsan... Sonunda... Sansür uygulayacağım buraya mecburen. <gülüyor> beter olursun. O bile olamazsın. Aşkı tadabilmek gibi satabilmek de beceri ister. Evde kalmış bir kız değil. Ama evde kalmış bir... Yine... Sansürten e, diyelim e, ters bir bölümü oku, <gülüyor> okuma gafletinde bulunduk iki tane sansür uyguladık e, mecburiyetten tabii ki e, dinleyicilerimiz kusura bakmasın bizden kaynaklı bir durum değil yani. yani ve durum, fakat anlayacaklarından evet, zaten anlayacaklarımdan eminiz kast kastetildiğini. Kastetliyim diyelim ve e, Pantera uzayı ve böylelikle, böylelikle bu haftada Sevgi Soysalı bitirdik. 3 ee, hafta boyunca Sevgi Soysal konuştuk Biz çok sev kaldık Sevgi Soysal konuşurken Zaten çok seviyoruz ikimizi de ayrı ayrı çok seviyoruz ee, Umarım sizin de Zevkle dinlemenize vesile olmuştur Bu en azından bir iki kitabını açıp karışmış, Karıştırmışsınızdır ee, Fakat Tanteroza'yı muhakkak karıştırın Zaten her halükarda yani bizim bir şarkı hakkımız olsa Tantaroza, Tantaroza, We Love You derdik herhalde <gülüyor> ve evet. e, en büyük aptallıklarımız sırasında kendimizi e, sevebilip kendimize bir şarkı ithaf edebiliyorsak herhalde ondan daha büyük bir güç olmasa gerekir. Evet diyelim güzel dedin e, ve iyi haftalar dileyelim hepinize. E, çok uygun, ruhuna çok uygun mu bilmiyorum ama hani en azından bu da başka bir dillere pelesenk olmuş şarkı. E, hem feministlerin hem LGBTİ'lerin. Hür ee, Doğdu'm Hür Yaşarım ee, ile kapatıyoruz. Herkese iyi haftalar tekrar. Hiç rahat yok mu bana Şu yalancı Dünyada kimin Hak var ki karışır hayatıma hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma Sen aidenim her günüm mutlu benim kim ne derse de canım Kime ne kime ne sen bak kendi derdine sana ne sana ne